Bismillahirrahmanirrahim. İşte Cenab-ı Allah gizli olanı da gizliden daha gizli olanı da bildiğini belirttikten sonra Cenab-ı Allah'ın nasıl bilinmesiyle alakalı ve hangi yollardan bilinmesiyle alakalı ...fevkalade yol gösterici bir ayet-i ile karşı karşıyız. Evvela, Kur'an'ı indiren, gökleri ve yeri yaratan, arşın üzerinde istiva eden, göklerde, yerde ve ikisi arasında ve nemli toprağın altında bulunan her şeyin kendisinin olduğunu... Gizli, açığı, yüksek sesle konuşulanı, alçak sesle konuşulanı, dil ayrımı mevzu bahis olmaksızın her şeyi, aynı anda yüzlerce, milyonlarca insanın konuşmasına, dua etmesine, ifadeinde edilirse kimilerine itaat olan sözler söylemesine, kimilerinin isyanı gerektiren sözler söylemesine, iman, küfür, ahlak neyle alakalı olursa olsun, her şeyi bildiğini belirttikten sonra, İşi ifade edilse bu ilahi azamete bu azamete sahip olanın hakikati veya gerçek durumu ifade ediliyor bir daha. Onunla ilgili hakikat dile getiriliyor. Ne? Allahu la illahu. Allah'tır o. Bütün bunları bilen, yapan, her şeyin mutlak hakimi, mutlak maliki olan Allah'tır. Ve ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ayet-i Kerime ve önceki ayet-i kerimelerle birlikte bir taraftan Allah'ın rububiyeti anlatılırken burada da Allah'ın uluhiyeti dile getiriliyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in mantığında Cenab-ı Allah ile alakalı olarak özellikle Ulûhiyet ve rububiyet... ...birbirlerinden ayrılmaz şeylerdir. Hatta beşer ayırsa bile... ...Kur'an mantığında bunlar ayrı değildir. Çünkü... ...Cenab-ı Allah... ...Allah'tan başka ilah edinerek... ...onlara ibadet eden... ...kimselere... ...gökleri ve yeri kim yarattı... ...diye soruyor. Allah yarattı diye cevap vereceklerini belirtiyor. O halde Allah'la birlikte... ...ilah nasıl olur diye... Sorusunu hemen arkasından soruyor. Yani biz madem bütün bu kainatın Rabbi yani her şeyin yoktan var edicisi bu kainatı düzenleyen ve ona bu düzeni ve bu ahengi veren Allah'tır diyoruz. O halde bu kainatın Rabbinin de uluhiyetini kabul etmemiz gerekiyor. Yani ona ibadet etmemiz, onun emir ve yasaklarını... Dinleyip kabullenmemiz, itaat etmemiz, riayet etmemiz ve onun dışında onun emir ve hükümlerine aykırı emir ve hüküm koyabilecek herhangi bir otoritenin varlığını kabul etmememiz gerekir, bu zorunludur. Yoksa Allahü Teala'nın uluhiyeti kabul edilmiş olmaz. Şimdi Allah'ı en yüce ismi ismi azam olduğu da söylenir. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Lehu'l-esma'l-hüsna. En güzel isimler yalnız onundur. Lehu lafzının normal cümle kuruluşunda sonra gelmesi gerekiyorken başa gelmesi ne ifade ediyor? Belagatta buna hasır diyoruz. Yalnız manasıyla çeviriyoruz. Güzel isimler, en güzel isimler sadece ve sadece onundur. Hadis-i şerif buyuruyor ki allah Teala'nın 99 ismi 100'den bir eksik ismi vardır. Kim bunları ihsa ederse cennete girer. İhsa Bazıları ezberlerse diyor. Ezberlemek doğru ama nasıl ezberlemek? Papağanvari ezberlemek değildir. Her bir ismin senin İslam'ı yaşaman ile alakalı, ruhi ve manevi, maddi ve ameli hayatınla alakalı bir göstergesi, bir tecellisi, bir yansıması olacaktır. Rahman ismi olduğunu bildiğin zaman, sen de bir kul olarak kendi çapında merhametini elinin altındakilere, çevrendekilere, diğer insanlara ve diğer mahlukata merhametini yansıtmayacak olursan senin Allah'ın Rahman ismi olduğunu bilmenin ve ezberlemenin ciddi bir kıymeti yoktur. Bunu biliyorsun diye ayrıca sana ecir verilmez belki de günah yazılır. Sen Allah'ın Rahman olduğunu Bildiğin halde nasıl merhametsiz olursun denilebilir yani. Onun için Esma-i Hüsna'yı ihsa etmek ezberlemek değildir. Yaşamaktır. Bu güzel isimleri yaşadığımız kadar öğrendiğimiz kadar Allah'ı tanıyoruz. Hatta bazı alimler belki bazılarına ifade bazılarınıza ifade abartılı gelir derler ki gerçek mümin Allah'ın ahlakı ile ahlaklanan insandır. Ne demek Allah'ın ahlakı ile ahlaklanan? Haşa biz Allah olamayız. Allah gibi davranamayız. Fakat Allah'ın sahip olduğu sıfatlar vardır. O sıfatları, o isimleri biz kendi çapımızda bir mümin olarak hayata aksettirdiğimiz zaman ne oluruz? Allah'ın ahlakıyla Ahlaklanmış oluruz. Allah'ın ahlakında rahmet vardır. Allah'ın ahlakında gazap da vardır. Allah niçin, ne zaman, hangi şartlarda merhamet eder bileceksin ve sen de mümin olarak kendi çapında merhameti kimseden esirgemeyeceksin. Allah gazaplanır. Niçin gazaplanır? Sen de aynı sebeplerden ötürü kendi çapında gazaplandığın zaman sen Allah'ın, efendim söyleyeyim, Gazap sıfatını ne yapmış olursun? Yaşamış olursun. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak budur. Allah neye gazaplanıyor? Kendisine isyan edilmesine. Sen Allah'a isyan edildiği zaman kılın dahi kıpırdamıyorsa, kalbin ürpermiyorsa, rahatsızlık duymuyorsan hiç kusura bakma sen Allah'ın esma-i hüsnasının Münkerata karşı gazaplanmayı gerektiren isimlerini yaşamıyorsun. Bu bu demektir. Aziz ünün intikam, zalimlerden intikam alacak kadar güçlüdür. Ha. Demek ki müminin Allah'ın isyan Allah'a isyan edenlerden, Allah'ın kullarına zulmedenlerden intikam alacak kadar güce sahip olması gerekiyor. Yani müminlerin zalime dur diyecek devletlerinin olması gerekiyor. Halifelerinin olması gerekiyor. Yoksa bunu yapamazlar. Herkes bu sefer ihkaka hakka kalkışır. Ondan sonra herkes İslam devleti benim der. Daha işte çıkar, bilmem ne de çıkar, işin de çıkar, şurada da çıkar, bu da çıkar. Ve İfade yerindeyse söz meclisten dışarı at izi, it izine karışır. Kimin eli kimin cebinde belli olmaz. Ümmet ifade yerindeyse daha iyi anlatmak için yoksa tasvip ettiğim bir tabir değildir doğrusu. Kendi mukadderatına kendisi sahip olmak zorunda. Bizim mukadderatımız biz bizim elimizde değil maalesef. Birilerinin kuklası gibi hareket ediyor bu ümmet. Bu ümmete bu sefalet yakışmaz. Bu ümmete bu sefalet yakışmaz. Mümin adımını bile atarken bir yapacağız fakat yapmadan önce beş düşüneceğiz. Ben atacağım bu adımla kafirlere nerede ne kadar yararlı olacağım. Bunun hesabını kitabını yapmadan bir iş yaparsak inanın ki kafirler bütün işlerimizi kurdukları tezgahlarla kendi lehlerine çevirebilecek durumdadırlar ve yapıyorlar bir tek. Zaman zaman benzeri hadiseler ve olduğu zaman anlatmışımdır. Şeytan bir gün İsa Aleyhisselam'a görünmüş. Ey İsa la ilahe illallah de demiş. Mel'un ben zaten onu insanlara tebliğ etmek için geldim. Fakat sen emredersin diye ben la ilahe illallah deme demem. İnceliği fark edebilir. Olmuş olmamış Allah bilir. Fakat İsa Aleyhisselam en büyük zikir, en büyük hakikat olan kelime-i tevhidi şeytan emretti diye söylemez. Tabi, kimin emrine uyuyorsanız ona itaat ediyorsunuz. İtaat, ibadet İslam literatüründe Kur'an terimleri arasında. Dolayısıyla La ilahe illallah derken bile masiyetten başka bir iş emretmeyen şeytana itaat etmek bir Müslümana yakışmaz. Ben yapacağım hayırlı işlerle emperyalist kafirlerin ekmeğine yağ süreceğim. O işi o işten vazgeçmeyeceğim. Fakat onun ekmeğine yağ sürmeyecek bir tarzda gereğini yerine getireceğim. Bunun için ne lazım? Ne lazımsa hepsini yapacağım. Demek ki ben kafirin ekmeğine yağ sürerek İtaat etmek hakkına sahip değilim. Yapacağım daha başka mükellefiyetler var demek ki. şey olur mu? Masiyete düşmanın efendime söyleyeyim değirmenine su taşıyarak Allah'a itaat edilmez. Bu incelikleri hatırlamıyoruz. Hesabını kitabını buna göre yapmıyoruz. Dolayısıyla Allah'ın vahdaniyetini çok iyi idrak etmek, ona ubudiyetimizi yalnız ve yalnız ona yapmak ve bunu sağlamak için de Esma-i Hüsna'yı bilip yaşamak lazım. Zaten ayet-i kerimenin iki bölümü var. Allahu la ilahe illahu bu birinci bölüm. Allah ondan başka hiçbir ilah yoktur. Peki bu nasıl tahakkuk edecek? Lehu'l-esma'u'l-hüsna. En güzel isimler yalnız olundur. Bu güzel isimleri yaşayabildiğin kadar tevhidin gereğini yerine getirmiş olursun. Kur'an-ı Kerim çok muhteşem. Anlatımı o kadar güzel yeter ki biz ince ince ufak ufak inceliklerini daki o nezakete o hassasiyete nüfuz etmeye çalışalım edebilirim. Onun için Esma-i işte bir müzik şeyiyle onun da elbette güzel bir şeyi var yerine göre. Efendim El-Kadir La ilahe illallah ve el falan, güzel faydalıdır ama o El-Kadir'dir sen bütün dünya senin de boza pişiriyor. Ne anladım El-Kadir'den? Ne anladım? Küffara karşı güçlü olmak için hiçbir şey yapmıyorsun. Allah'ın El-Kadir, El-Kadir, El-Muktedir isimlerini bilsen ne olur? Veya biliyorsun niye gereğini yapmıyorsun? O kadirdir, biz ona karşı elbette aciziz. Fakat küffara karşı niye aciz olacağız? O kadirdir kudretiyle kafirlerin burnunu yere sürtüyor. Sen kafirlere Ne yapabiliyorsun? Demek ki sen cenab Allah'ın El-Kadir, El-Muktedir, El-Kadir, El-Aziz gibi isimlerinin gereğini şahsında hayata geçirmiyorsun. İslam böyle anlaşılır, Kur'an böyle anlaşılır, Kur'an böyle yaşanır. cenab Allah bizleri Kur'an'ı iyice anlayan, idrak eden, yaşayan kullarından eylesin. Amin. Evet surenin başının daha doğrusu sureye giriş yaparken bahsettiğimiz sure böyle mümtaz ve müstesna bir girişten sonra 8 ayetlik bir girişten sonra 9. ayet-i kerime ile çok dikkat çekici bir üslupla Musa aleyhisselam kıssasına giriyor. Niçin? Surenin başıyla bu kıssanın alakası ne? Diyor ki işte bu bu ayetlerin daha doğrusu bu surenin girişinde anlatılan bu hakikatlerin hayata geçmesi için Musa böyle bir mücadele vermişti. Bu hakikatlere kendini hayatını adayanların da Musa'nın izinden gitmeleri ve Musa'nın çektiği sıkıntılarla karşı karşıya kalmalarının mukadder olduğunu bilmeleri ve ona göre Musa gibi yüce bir şahsiyetin izinden giderek bu sıkıntılara tahammül edecek güce, imkana, kabiliyete ve ruhi şecaat ve karamallığa sahip olmaları gerekiyor. Musa aleyhisselam büyük bir peygamber. Büyük bir peygamber. Ulul azm peygamberlerden. Yahudiler keşke Musa Aleyhisselam'ı anlayabilseler, keşke bilseler, keşke tanıyabilseler. Musa Aleyhisselam'ı biz çok seviyoruz. O bizim peygamberimizdir. Kur'an-ı Kerim'de en çok zikredilen peygamber. Kıssası en uzun uzun anlatılan peygamber. O Yahudilerin peygamberi değil, o bizim peygamberimizdir. O bizim peygamber. Yahudilerin Musa'sının Musa Aleyhisselam'la alakası yok. Onlar kendi batıl ve sapık heveslerine göre bir Musa icat etmişler ve bunu Tevrat'a koymuşlar ve hiç de alakaları yoktur. Bitti. Gelelim Musa'ya. İşte Musa böyledir. Gelsinler onlar da bu Musa'nın yoluna gitsinler. Onun yolunda yürüsünler. Aleyhissalatu Vesselam. Ve hel eteke hadithu Musa. Ey Muhammed, sana Musa ile ilgili anlatılan sözler ulaştı mı, geldi mi? Yani ulaştı. Onun hakkında bir şeyler biliyorsun. Fakat bilmiyormuşsun gibi yine bu kıssaya dikkat et. Sana anlatacaklarıma dikkat et. Kimse demesin, ya ben bunu Arap suresinde okumuştum. Hele bu sureden geçeyim. Okumuşum, Musa'yı zaten bileceğim. Yahu sen bir beşer kitabı okumuyorsun. Vallahi kitabı. Onun az önce bahsettiğimiz gibi ifade yerindeyse... ...her bir kıssası bütün yani Musa aleyhisselam kıssası Kur'an-ı Kerim'de toplayın neye benziyor? Onlarca, yüzlerce, binlerce yüzeyi olan muhteşem bir pırlanta gibidir. <gülüyor> eşsiz bir pırlanta gibidir. Her bir yüzeyinde ayrı bir şavk var. Her bir yüzeyinde ayrı bir güzellik, ayrı bir ahenk, ayrı bir parlıltı, ayrı bir göz kamaştırıcılık var. Bunu anlayıp idrak edebilmek lazım. Onun için Muhammed Aleyhisselatü da adeta bu kıssayı Musa ile ilgili anlatılanları hiç duymamış gibi soru soruyor. Bize de soruyor Evet, bu şekliyle gelmemişti Peygamber'e. Biz de bu şekliyle Kur'an'ın başka bir yerinde görmüyoruz. Onun için her bir yerin ayrı bir ahengi, ayrı bir güzelliği, ayrı bir etkileyiciliği var. Gerçekten dikkat çekici sizi ister istemez burada anlatılanların etkisine havasını alıyor ve sizi kıssanın içerisine çekiyor. İzra'e nâra. Hatırla o zamanı ki bir ateş görmüştü. Kasas suresinde bu olayların başı var. İleride gelecek. Musa selam kaçıyor ve şeye sığınıyor biliyorsunuz. Medyen'e kadar geliyor. İşte orada evleniyor. Çoluk çocuğumuzla oluyor, Sekiz yıl tamamlıyor. On yıla tamamlıyor. Çobanlıktan sonra ve geri dönüyor. Memleketine geri dönecek. Hava soğuk, kış mevsimi, karanlık. Musa Aleyhisselam ailesiyle birlikte, çoluk çocuğuyla birlikte geriye dönecek. Kavminin yanına geri gelecek, Mısır'a geri gelecek. Gece karanlıkta soğuk, fırtına yolunu kaybediyor. Üstelik ısınacak bir şeyleri de yok. Bazı rivayetlere göre hanımı da hamile. ...derken bir ateş gördü. Hatırla o zamanı ki... ...bir ateş görmüştü. فَقَالَ لِيَهْلِهِمْ كُثُونَ Aile halkına burada bir durun dedi. eyledim biraz dedi. اِنْ <gülüyor> اِنْ Çünkü ben... ...uzaktan uzağa da olsa bir ateş gördüm. Burada... Aynı zamanda bir aile reisinin sorumluluğu var. Ailesinin sorumluluğunu taşıyan. Ve bunlar için gerekirse ciddi tehlikeleri göze alan, onları tehlikeye sokmamak için de elindeki koruma tedbirlerini almayı ihmal etmeyen bir peygamber, Sorumlu bir peygamberle karşı karşıyız. Henüz peygamber olmamış. Ama Cenab-ı Allah onu ta baştan beri öyle bir sorumlulukla hazırlıyor. Bakınız burada sorumluluğunun güzel göstergelerini görüyoruz. اِنِّي اَنَسْتُ نَهْرًا iki ihtimal var. لَعَلِّي اَتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسْ Ya size o ateşten bir miktar bir şule... Alır getiririm onunla ısınırsınız diyor. Ev ecidu alel nari o ateşin yanında herhalde birileri vardır. Biz de yolumuzu şaşırmışız. Gideceğimiz istikamette bize nereye gitmemiz gerektiğini, hangi yolu takip etmemiz gerektiğini veya hangi cihete yönelmemiz gerektiğini bu karanlıkta, bu fırtınada belki bize gösterir diyor. Kelime manası ile söyleyecek olursak ben o Musa hani Musa bir ateş görmüştü. Aile halkına burada durun. Çünkü ben bir ateş gördüm. Belki bir ihtimal size o ateşten bir parça getirir. Yahut da o ateşin üzerinde yol gösteren birilerini bulurum diyor. <Gülüyor> Defalarca söyledim. Biz Kur'an-ı Kerim'in bizim için edebiyatçılarımıza da ördek olacak yol gösterecek çok müstesna tarafları var burada işte Musa türlü sıkıntılarla nihayet ateşe vardı demiyor hemen arkasından felemmâ etâhe baksada hizmet etmeyen tek bir kelime yok aradaki boşluğu senin zihnin doldursun diyor felemmâ etâhe o ateşin yanına varınca konuşuyor arkasından ateşe vardığından bahsediliyor ayet-i Bu önemli. Nû diye ya Musa ona ey Musa diye seslenildi. Ne seslenildi? Bakın. İnni ana rabbuke feklağne aleyk Şüphesiz ki ben senin Rabbinim. Artık Nallarını, ayakkabılarını çıkart. Bazı rivayetlere göre vadinin kutsallığını anlatmak için ayakkabılarını çıkarması, bazı rivayetlere göre şeran temiz olmayan, temiz bir şekilde kesilmemiş bir e, yabani eşek, zebra dedikleri derisinden yapılmış bir ayakkabıydı. Diyeceksiniz ki bunun ne hemviyeti var? Hemviyeti şu, necaset ile birlikte böyle yüce bir makama biz necasetsiz çıkarız Cenab-ı Allah'ın huzuruna değil mi? Namaz kılacağımız zaman namazın şartlarından birisine hadesten taharet diğeri necasetten taharet. Hadesten taharet manevi bir pisliktir. Yani abdestsiz isek veya gusletmemiz gerekiyorsa abdest alırız guslederiz. O vaziyette olmamız gerekiyor. Namaz kılacağımız yerin üstümüzün başımızın da temiz olması gerekiyor. Necaset bulunmaması gerekiyor. Böylelikle Müslüman, efendim kalbin temiz, kalbin temiz olması yetmez kardeşim. Üstün başın da temiz olacak. Hal ve hareketlerin de temiz olacak. Kalbin temiz her türlü nane iyi. Böyle temizlik mi olur? Ne anladım ben bu temizlikten? O iddia yalan o zaman. Çünkü küp içindekini sızdırır. Kalbin temiz, temiz iş yapacaksın. Kalbin temiz, her türlü naneni ye, haram ye, hırsızlık yap, rüşvet al, zulmet, bilmem ne. Böyle kalp olmaz olsun ya. Temiz olsa ne olur, ne Böyle şey olmaz. Yani İslam, mukaddes mekanlara özel olarak <gülüyor> gerekli dikkatin ve özenin gösterilmesi icap ediyor. Nitekim, İnnemel müşrikune diyor Cenab-ı Allah. Fela mescidel harame Müşrikler ancak bir pisliktirler, necasettirler. Dolayısıyla bu yıldan itibaren mescidi harama yaklaşmasınlar diyor Cenab-ı Allah. Nehmiyeti büyük. Temiz olun hocam. <gülüyor> Cenab-ı Allah ona sesleniyor. İnni ene rabbuk. Şüphesiz ki ben senin Rabbinim. Böyle bir hali tasavvur etmek mümkün değil. Cenab-ı Allah'ın hitabına mazhar olacak. Ve Cenab-ı Allah ona herhangi bir tereddüde düşmemesi için de ben senin Rabbinim diyecek. Şüphesiz ki ben senin Rabbinim. Zaten Musa Aleyhisselam işittiği o sesin herhangi bir mahlukun sesine benzemediğini idrak eder etmez. Bu hakikati zaten idrak etmiş olmalı. Ama Cenab-ı Allah bunu ayrıca onun kalbindeki hakikatin daha iyi yerleşmesi ve zihninde, ruhunda, azalarında, şahsiyetinde bütün benliğinde yer etmesi için ayrıca bunu belirtiyor. O halde nalınlarını, ayakkabılarını çıkart. Çünkü inneke bil vadil mukaddesi tua. Sen mukaddes vadi olan tu'a'dasın. Burada tu'a kelimesinin o vadinin adı olmasına göre de tefsir edilmesi söz konusudur. Edilmiştir. Tuwa vadinin adıdır. Sen mukaddes vadi adası. Bir de tavayatvi'den yani katlayıp dürmek, aşmak, çiğnemek manasına gelen fiilden bir hal olması da mümkündür. Ona göre de tefsil edilmiştir. Sen mukaddes vadiye girmiş gelmiş bulunuyorsun. Mukaddes vadiye ayak basmış bulunuyorsun. Manasına da geliyorsun. Tedrici bir şekilde müjdeler Güzellikler ardı arkasına geliyor. Önce muhatabın kim olduğu ona söyleniyor. Bu büyük bir hadise. Arkasından biraz daha yatışsın bir şeylerle oyalanıyor ifade yerindeyse. Dikkati nasıl diyelim teskin, sükun bulması, kalbinin yatışması için hadi ayakkabılarını çıkart demiyor. Çünkü sen öyle sıradan bir yerde değilsin mukaddes bir vadiye geldim diyor. Ondan sonra eğer şimdiye kadar ki mutlaka fark etmişti ben sana özel bir muamele yapıyorum çünkü sen benim için özelsin diyor Cenab-ı Allah. وَاَنَ Ben seni seçtim. Sen benim için seçkin bir kulsun ve ben seni seçtim. O halde seni seçmemin bir gereği, bir yükümlülüğü var. فَسْتَمِعْ لِمَا يُحَا Sana vahyedilmekte olana iyice kulak ver. Dinle. اِنَّن۪ي اَنَ اللّٰهُ Şüphesiz ki ben Allah'ım. La ilahe illa ana. Benden başka hiçbir ilah yok. Az önce la ilahe illallah'ı açıkladık kısaca. Fe'budni. Madem benden başka ilah yok o halde yalnız bana ibadet et. Ve eqimussalateli zikri. Beni anmak için namazı da dost doğru kıl. Veya beni hatırladığın zaman namazı kıl. Beni hatırlamak için namazı kıl, namaz kılarken beni an. Bütün bu manaları kapsıyor. Beni hatırlamak için demek ki Allah'ın en iyi hatırlanacağı amel namazdır. Allah'ın anılmadığı namaz, namaz olmaz. Onun için namaz ya Kur'an okunur namazda, veya tesbih edilir. Veya Allah tekbir edilir. Büyütülür celdir. Yani beni anmak istediğin zaman namaz kıl. Beni anmak için namaz kıl. Namaz kılarken beni an. Beni an ve beni hatırladığın takdirde namaza yönel. İnne saate âtiyetu. اَكَادُ اُخْفِهَا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى Şüphesiz saat yani kıyamet اَتِيَتُ Gelicidir, gelmektedir. Bu اَتِيَتُنْ fiili daha doğrusu kelimesi Arapçada ism fail diyoruz biz buna. Türkçede etken ortaç. Yani bir fiili yapmakta olan yapan isim gelen giden var ya öyle vurucu kırıcı kelimeler bunlar hepsi etken ortası işte ismi fail böyle kıyamet gelicidir yani peydir pey geliyor gelme eylemini yapıp duruyor devam edecek daha ne zamana kadar fiilen geleceği zamana kadar gerçekleşeceği zamana kadar Kıyamet geliyor. Bunda hiç şüpheniz olmasın. Ama ne zaman gelişi bitecek ve efendime söyleyeyim gerçekleşecek onu hiç kimse bilemez. Çünkü akadu e fiha ben neredeyse bunu gizlemekte o kadar titizim ki neredeyse kendimden bile saklayacağım eğer olsaydı. Onun için hiç kimse Kıyametin ne zaman kopacağını bilemez, bilememiştir da. Ve saat Nereden biliyorsun belki de kıyamet yakındır. Belki de. Iqtarabat is-saatu ve shaqqa'l-qabr. Kıyamet yaklaştı ve ay yarıldı. Yaklaştı ama daha hala bir şey yok. Bu yaklaştının ...gittikçe yaklaşmakta olduğu anlamına geldiğini anlıyoruz. <gülüyor> Peki niçin Cenab-ı Allah kıyameti açıklamıyor? لِتُجْزَى <gülüyor> كُلُّ نَفْسِمْ bima تَسَعَ Ta ki her bir nefis... ...yapıp ettiklerinin karşılığını... ...her bir nefse... ...yapıp ettiklerinin karşılığının verilmesi için. Onun için Cenab-ı Allah bunu saklıyor... Oldu. Sakın fele yasuddanke anha ve Ona iman etmeyen kimseler seni ondan yani ona iman etmekten ve onun için gerektiği gibi hazırlık yapmaktan sakın alıkoymasın, engellemesin. Ona iman etmeyip hevasına tabi olan Demek ki ahirete iman edilmeyen yerde hevaya tabi olmak var. Heva ise vahyin zıttıdır. Allah'ın gösterdiği istikametin dost doğru yolun zıttıdır, aksidir. Feterde o zaman uçurumdan aşağıya yuvarlanırsın. Helak olursun. Evet. Baştan beri iman etmeyen zaten çukurun en dibindedir, uçurumun en dibindedir. Fakat sen kıyametten haberdar olduktan sonra ona iman etmeyip hevasına tabi olana kulak verecek olursan onun seni ona iman etmekten ve ona hazırlanmaktan alıkoymana itaat edecek olursan ne olursun o zaman? Helal olur. Öyle bir fitne asrındayız ki müminlere bile ahiret unutuluyor, Mümin bile ahireti hatırlamaz oluyor. Elhamdülillah ki namaz var. Elhamdülillah ki Kur'an var. Elhamdülillah ki birbirlerine öğüt veren Müslümanlar var. Yoksa ahireti unutup gidecektir bu hengamede. Çünkü hayata egemen olan Ahirete iman etmeyenler maalesef. Hayatımızı yönlendiren medyamızdan evet söyleyeyim yediğimiz lokmalara varıncaya kadar hiç değil. Hep hayat size şekil ama biz Resulullah'ı öğrenirsek, Sünnetini yakından takip edersek Allah'ın izniyle şu sistem bize Allah'ı hiçbir zaman unutturamayacaktır. Niye? Çünkü Müslüman günde 5 vakit damaz kılar. Kur'an okur. Ezan dinler. Doğrunun dile getirildiği, hakikatin anlatıldığı meclislere devam eder. Fakat sadece bunlarla kalmaz Müslüman. Ya ne yapar? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını tetkik eder dualarını öğrenir. Her bir hal ve harekette Resulullah Allah'ı anar ve zikrederdi. Ona dair özel bir duası vardır. Hacca gidenlerimiz mutlaka gitmeden önce ya dinlemişlerdir veya okumuşlardır. Hac adabında şu söylenir yolculuk adabında. Bir yüksekliğe çıktığı zaman Allahu Ekber der. Bir tümsekten aşağı indiği zaman Allahu Ekber der. Her boş kaldığı zaman Lebeyk Allahümme Lebeyk der. Niye? Zikirsiz bir dakikası, bir lahzası geçmesin. Müminin bütün hayatı böyle bir hac yolculuğu gibidir. Resulullah'ın hayatını tetkik ederseniz, şimdi gidip uyuyacağımız için oradan isterseniz başlayalım. Uyumadan önce yapacağımız duamız, hatta dualarımız var Resulullah. Hangisi kolayına gelirse, bir tanesini ezberleseniz ve uygulasanız yeter. Ashab-ı kirama öğrettiği dualar var, kendisinin yaptığı dualar var. Hiçbir şey olmasa en azından Resulullah yatağına oturduğu zaman diyor, önce yatağını elbisesiyle silkelerdi. Niçin? Çünkü geceler karanlık olur, haşerat meşerat olmasın diye onu bir güzel silkeler. Ondan sonra oturur, ellerini birleştirir avuçlarına üfler. Ondan sonra İhlas, Felak ve nas surelerini okur. Elinin ulaşabildiği her yere kadar bedenine sürer. Böyle uyuduk. Döndükçe, uyandıkça kendisinin döndüğünü fark ettikçe Allah'ı zikrederdi. O esnada bile. Uyandığı zaman Ölümümüzden sonra bizi dirilten Allah'a hamdolsun. Dönüşümüz zaten ölümden sonra dirilişimiz zaten onun huzuruna olacaktır. Uyandığın zaman hayatının parolasını çiziyorsun zaten. Ondan geldik ona gideceğiz diyor. Evden çıkarken yemek yerken affedersin tuvalete giderken vesaire namaz kılak her bir işimiz bizi kirmiş. Arabınıza binerken e bunları unutuyoruz. Yolculuk duası. Her arabaya bindiğinizde hatırlayın yolculuk duasını yapın. Sübhanellezî sekharalene hâze ve mâkenne lehu mukrinin diye başlayıp duayın. Allah'ım mektüblene fî seferine hâze elbirra ve takvâ. Ne güzel. Allah'ım şu yolculuğumuzda bize iyiliği ve takvayı takdir buyur. Yaz. İyilik ve takvâ üzere yolculuk yapalım. Eee. Şimdi yolculuğa başlar başlamaz birisi oradan bilmem kimin şarkısını, öbür bilmem kimin şeyini çalar, mangır mangır giderler. Veya kendi arabasında bir de bakıyorsun yetmiyormuş gibi o böyle kolunlarla bolunlarla ağır ağır ekorlar şeylerle bir de kapıları açmış icabında yatsa bir geçiyorsun ya. Sen dinliyorsun dinle kardeşim beni niye rahatsız ediyorsun? İşte dedim ya insanı Allah'tan uzaklaştıran, kıyameti unutturan bir hayat içerisindeyiz. Fakat biz bu hayata teslim olmayacak kadar zenginliğe sahibiz ve güçlüyüz. Yeter ki gücümüzün farkına varalım. Ve bu gücün en büyüğü, kim ne derse desin, hakiki manada şuurlu olarak yapılan zikirdir. Zikirdir. Onun için Cenab-ı Allah, beni anmak için, Namaz kıl, ondan sonra hemen kıyametten bahsediyor. Kıyamet gelecek, ben onu gizliyorum. Çünkü her bir nefse çalışmasının karşılığını vermek istiyorum. Bunun için bilmemesi gerekiyor. Onun için diyor, sakın ona iman etmeyen ve hevasına tabi olan da seni o kıyamet için hazırlanmaktan alıkoymasın. O takdirde sen de uçurumdan aşağıya yuvarlanırsın. Demek ki kurtuluşun iki önemli terminatı var. Bir, hatta üç bu ayet-i kerimelerin sırasına göre. Bir, Allah'ın vahdaniyetini kabul etmek, O'na iman etmek, bütün kalbimizle iman etmek. İki, Allah'ı zikretmek. Üç, ahireti unutmamak. Bunlar bizim şu gaddar, şu İslam'dan insanları uzaklaştıran fitnelerle dolu şu muasır hayata, çağdaş hayata karşı bizim direnç noktalarımızdır. Bizim güç noktalarımızdır. Aman gücümüzü kaybetmeyelim. Bu güce sahip olursak veya bu gücü elden bırakmamak için çalışıp uğraşacak olursak, Allah'ın izniyle bu medeniyet şu çağdaş batı medeniyeti, bu medeniyetin canavarları bizi helak edemeyecek, bizi yutamayacaktır. Bizi umut yutamayacaktır. Berhum İbni Teymiye'nin dediği gibi. Ben diyor cennetimi kalbimde taşıyorum. Beni zindana atsalar ne olur? Zindan benim için halvet olur. Sürgüne gönderseler ne olur? Sürgün benim için bir seyahat olur. Seyahat Allah için yapılan ibadette yolculuklardan kastediyorum. Ben diyor cennetimi kalbimde taşıyorum. Küffar bana ne yapar? Öldürlerse şehit olur. Şunu yaparlarsa olur. Bitti. İşte bu cennetimizi kalbimizde taşıyabilmek, bunu yapabilmek, bunu yaşayabilmek halinde bu çağdaş zalimlerin ve zulmün hiçbirisinin bize verebilecek bir zararı olamaz olamaz ona dikkat edelim bundan sonra Cenab-ı Allah'ın Musa Aleyhisselam ile konuşması geliyor devam ediyor Bir iki ayetin sadece mealini verip bugünkü bahsimizi şey edeceğiz o konuşmadan devam edeceğiz inşallah Cenab-ı Allah Musa Aleyhisselam'ı o yüce makamda uzun süre bulunduruyor tutuyor daha ve mâ tilke bi yeminike ya Musa diyor. ey Musa sağ elinde o sağ elindeki şey ne Rahatlatıyor çünkü Musa Aleyhisselam'ın gördüğü hadise basit değil. Bazen ummadığınız bir rüya görüyorsunuz. Görüyorsunuz. O rüyanın etkisinden saatlerce kurtulamıyorsunuz. Uyanıyorsunuz kendinizde değilsiniz. Bu gördüğüm neydi diye. Musa Aleyhisselam bu. Kalehi asay. O benim asam. Musa Aleyhisselam da konumun zevkine varmış. Ata kavu ona dayanıyorum ve huşu biaa ala o asamla koyunlarıma yaprak silkirim. Ve niye? Fiha Benim bu asamla gördüğüm işime yarayacak Çok daha hususiyetleri, özellikleri var diyor. İnşallah buradan devam edeceğiz. Subhanallah Rabbil Amin, Bilezat Ama ve Selamun Alaül Muslim, ve Rabbil